Merhaba, dün yani 1 Eylül programını Hüseyin Ülkmez'in nükleere karşı mücadelesine ayırmıştık ve 11 günlük süreçte yaşadıklarını sizlere aktardık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Hüseyin'in Hopa'dan İstanbul'a kadar uzanan mücadelesindeki 12. 13. ve 14. günlerde yaşadıklarını Pınar Demircan'ın kaleminden sizlere aktaracağız. Hopa'dan ayrıldıktan 12 gün sonra Bulancak'tan çıkmış oldu Karaya Hüseyin. Sabahı Kutsi Bey ve arkadaşlarının misafirperverliğiyle karşıladı. Teşekkürler Kutsi Bey. Sandalına bindi, kıyı boyunca çay bahçeleri, artık ne yazık ki kola Fanta bahçesi olmuştu. Çay yoktu. Desenize bizim memlekette ne toprağını işleyene, ne hayvanlarını otlatana, ne de yolda biraz demlenmek isteyene vardı çay. Ordu'ya yaklaşırken dostlar aramaya başladı. Hüseyin'i karşılamak için Gülyalı o gün ilk kucaklandı, liman oldu. Dost meclisinde 1-1,5 saat dinlendikten sonra yine küreklerine asıldı. Gülyalı da yeni bir doğa tahribatı maalesef tüm haşmetiyle karşısındaydı. Ordu Giresun Havaalanı, Avrupa'nın ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havaalanı. Avrupalı nasıl olmuştu da akıl edememişti denizin üzerine havalimanı yapmayı. Ordu Giresun Havalanı'nın açılışı 29 Ekim 2014 olarak ilan edilmişken hala dinamitlerin patlatılıyor oluşu bana bu inşaatın da aynı Marmaray inşaatının hızlandırılmış formatına dönüşeceğini düşündürdü. Geldik Fatsa'ya. Fatsalılar daha yeni kazanmışlardı hes mücadelesini kendisine has bitki örtüsü ve su samurlarıyla yani Latince'siyle Lutra Lutra ile ünlü olan Şahsen Senderis'in Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırma kapsamına alınması köylüleri harekete geçirmiş haksız verilen çet kararlarına itiraz edilmişti. Su samurlarına ve barış içinde yaşayan insanlarına hediye olmuştu güzel Bolama çayı Şahsen Senderis. Tebrikler Fatsa bu mücadeleyi şimdilik kazandılar. Ne diyelim darısı güzel Sinop'un başına. Akkuyu'nun tüm Türkiye'nin başına ileride programlarımızda Hüseyin'in nükleere karşı sandal ve kürekle mücadelesine devam edeceğiz. Gelelim Greenpeace'in bir haberine. Greenpeace, zeytinlikleri termik santral için acele kamulaştırılan Soma Yırca Yircaköy'ü sakinleriyle birlikte hukuk mücadelesine başladı. Dava bugün. Soma halkı ve Greenpeace gönüllerinin katıldığı basın açıklamasıyla Soma adliyesinin önünde duyuruldu. Davanın açılma nedeni, hem zeytinliklerin yaşatılması hem de kömüre dayalı termik santrallerin çevreye, doğaya, canlı yaşamına karşı oluşturduğu tehdit. Basın açıklaması sırasında Soma'da zeytinlikler termik santral için kamulaştırılıyor. dur de ve zeytin katliamına son yazılı pankartlar açıldı. Bakanlar Kurulu tarafından 10 Mayıs 2014 tarihinde alınan kararla Soma'da binlerce metrekarelik alanda bulunan zeytinlikler Soma-Kolin termik santralinin yapımını için acele kamulaştırılmıştı. Greenpeace'in Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuruyla acele kamulaştırılan bu alanların zeytinlik olduğu ortaya çıkmıştı. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, ''Başta anayasa olmak üzere iç hukukumuz ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerle zeytinliklerin korunması güvence altına alınmış ve yok edilmesi, daraltılması yasaklanmıştır.'' Zeytinliklerin korunmasından sorumlu idari makamlar da Termik Santral Projesi'ne olumsuz görüş verdi.'' Tüm bunlara rağmen bakanlar kurulunda zeytin ağaçları sökülsün, termik santral kurulsun diye acele kamulaştırma kararı alındı. Termik santraller gibi kirli yatırımlara karşı korunması ve geliştirilmesi gereken tarım alanları, milli parklar, ormanlar, kültür ve turizm varlıkları ve son olarak da zeytinliklerin enerji yatırımları pahasına yok edilmesine sessiz kalamayız. Greenpeace olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bir bilgi edinme başvurusunda bulunmuş ve bakanlar kurulu kararı ile Acele kamulaştırılan bu alanların hangi vasıfta arazi olduğunu, zeytinlik olup olmadığını sormuştuk. Manisa İl Müdürlüğü Soma Kolin Termik Santral projesinin zeytinliklerde yapılmasına olumsuz görüş verdiklerini söylüyordu. 10 Temmuz 2014 tarihinde konuyu basına ve kamuoyuna açıkladık. Durumdan haberdar olan ve kendilerinden habersiz bir şekilde Bakanlar Kurulu kararı ile zeytinlik arazilerinin acele kamulaştırıldığını öğrenen insanlar Greenpeace ile birlikte haklarını savunmak, zeytinliklerinin üzerinde termik santral kurulmasını engellemek için hukuki mücadeleye başladılar denildi. Yapılaşmaya açılmaya çalışılan Validebağ Korusunu korumak için de 31 Ağustos'ta bir fidan dikimi eylemi düzenlendi. Fidan dikimi polisin ablukasında gerçekleştirdi. 18.30 sularında biten dikim işlemi sonrası Validebağ gönüllüleri, mahalle dayanışmaları ve acı badem çevresinde ikamet eden çok sayıda kişi... Alandan uzaklaştırıldı. Toplanan halk fidanlara can suyu vermek için polis ablukasına karşı direndi. Yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından fidanlara can suyu verilebildi. Validebağ gönüllüleri, bölgede mahalle dayanışmaları ve forumlar 20 Ağustos gününden bugüne korunan otopark inşaatı uğruna yağmalanmaması için nöbet tutuyorlar. Validebağ korusunda birinci derecede sit alanı olan Validebağ korusuna içindeki 400 araçlık otoparkı genişletmek için Beton dökmek amacıyla ızgaralar döşenmişti ama mahalleli buna izin vermemeye kararlı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.